Evet telefonlarımız var hocam. Evet. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben İstanbul'dan arıyorum. Adım Hacer. Hacer Hanım buyurun. Evet iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Şimdi benim öğrenmek istediğim bir konu var. Hacet namazı ve şükür namazı ile ilgili. Hacet namazı haftada bir gün galiba yatsıdan sonra perşembe ya da cuma akşamları mı kılanır? Yoksa her gece kılabilir miyiz? Yani e, hacet namazı ile ilgili genel olarak bir bilgi almak istiyorum. bir Hı -hı. de şükür namazı, nafile namazlardan, yani dileklerimizin olması için galiba hacet namazı olduktan sonra şükür namazı mı kılmalıyız? Yani Hı -hı. ben genel olarak bir bilgi alabilirsem sizden. Bunu Teşekkür merak ederiz istiyorum. efendim. Hayırlı Süreceğiz. akşamlar diyoruz. Şimdi vitir namazı, <gülüyor> yatsı namazına sonra kılınan e, üç hareketli bir namazdır. Bunun hükmü Hanefi mezhebinde Ebu Hanefi'ye göre vaciptir. İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf, İmam Züfer. Bunların üçü de Hanefi mezhebinin diğer büyük imamlarıdır. Bunlara göre sünnettir. Şafii mezhebine göre, diğer mezheplere göre ise de sünnettir. 3 hükür katılıyoruz. Vakti de yatsı namazından sonradır. Yani yatsı vakti girince değil. Yani yas namazı kıldıktan sonra kılınır. Evet. Yani nam son yani iki namaz var. Allah inna Allah vütrun yürü Allah tekdir tek sever. Biz e, akşam bitince üç rekatlı bir namaz kılıyoruz. Hangisi akşam namazı? Hı hı. Bir de e, sabah namazından önce yani gece bitmeden önce bir gündüzün sonunda bir de gecenin sonunda diyelim e, bir daha bitir kılıyoruz yani bir üç rekatlı namaz daha kılıyoruz. Yani bu simetrik olarak. E, Şimdi, hacet ve şükür hacet namazı var. Şükür namazını söyleyelim önce. Şükür namazı, diyelim ki siz bir nimete kavuştunuz. Mesela oğlunuz üniversite sınavına girdi veya işte ehliyet aldınız veya işe girdiniz. Hastaydı, iyileştiniz. ablas alıyorsunuz. iki rekat namaz kılıyorsunuz. Niyet ettim Allah rızası için. Namaz kılmayı diyorsunuz. Bu şükür namazıdır. Yani bu şükür nimete yapılır. Yani siz bir nimete kavuşursanız Hani bir kaza geçirirsiniz. Efendim daha beteri olabilirdi deyip Hı. daha ucuz atlattığınız için Rabbinize şükür ederek bu iki rekat olabilir. 2 e, artı 2 olabilir. 2 artı 2 artı 2 diye istediğiniz kadar kılabiliriz. Yani bunun belli Kılarsınız. bir kaydı şartı yok değil mi hocam? Yok. Acaba? Evet. E, kerat vakitlerinin dışında her zaman kılınabilir. Evet. Hacet namazı. Hacet verdim. namazı da hadis-i şeriflerde var. Hacet namazının kılması için de bir e, Zaman kaydı yok. Yani siz bir ihtiyacınız var. Yani Allah'a dua, yani e, diyelim ki işte e, çocuğunuzun veya kendinizin, eşinizin e, dünyevi, uhrevi bir talebi var. E, efendim dua edeceksiniz. Duadan önce e, bir hacet namazı kılıyorsunuz. E, bunun gece, gündüz her zaman kılabilirsiniz. E, ondan sonra e, o hacet namazının sonunda da Elinizi açıp dua diyorsunuz. Yani hacet namazda iki rekat kılınabilir. İki artı iki olarak da kılınabilir. Onun işte diğer namazlardan farklı olarak birinci ve ikinci rekatta yapılan bir takım tesbihat var. Onları İlmahal kitaplarından okuyup ezberleyerek onları yapabilir. Hadis-i şeriflerde var yani Buhari Müslüm'de de var. Şayet onları ezberleyemiyorsa mesela. E, e, takip edemiyorsa işte birincisinde şu kadar e, istifar getirilecek, şahadet getirilecek e, rükudan önce şu kadar rükudan sonra şu kadar gibi e, bunların e, sayısı var. O sayıları e, yerine getirip takip edemiyorsa şayet yani şükür namazı gibi e, Allah rızası için e, hacet namazı adıyla işte e, normal iki rekat bir namaz da kılabilir. Hı hı. Ama e, perimerimizin hadis-i şeriflerinde ta tarif edilen Hacet namazında okunacak duaları e, ezberleyerek e, kılarsa Tabi sünnete uygun uygun olur Ama Hacet namazının kılınması için e, bir vakit yok e, Yani kirat vakitleri hariç her zaman bunu kılabilir Ama e, seher vakitlerinde Seher vakti ne zaman? yani takvimlerimizdeki imsak vaktinden önce, yani sabah namazı vaktinden önce. hani Ramazanın son zamanlar yani değil Ramazan'da mi? Ramazanda oruç için kalkıyoruz ya, hı hı. o oruç için kalktığımız zaman seher vaktidir. İmsak evet. vaktine de yiyip içiyoruz. Böyle seher vaktinde duaların kabul olacağına dair hadis-i şerifler var. Mesela hacet namazlarımızı böyle herkesin uykuda olduğu bir zamanda kalkıp abdest alarak kıldığımız zaman inşallah o ihtiyacımız olan e, dua ile istediğimiz şeyi Rabbimiz bize lütfeder. Bu arada bir şey daha söylememiz lazım. E, bizim bir dua kitabımız var. Bu konuya çalıştım, çalıştık biz onu ifade etmek için söylüyorum. Bazen biz duayı sadece sözlü dua olarak an, anlıyoruz. Yani adamın mesela bir otomobil sahibi olmak istiyor diyelim. Ya bir ev er sahibi olmak istiyor. Şimdi biz bunun maddi boyutunu yani fiilen çalışarak para tasarruf ederek e, yapmadan sadece ya Rabbi işte e, bana bir Audi mesela çok bir Mercedes araba ver. Yani biz gece gündüz dua etsek sadece sözlü olarak yapacağımız bu dua yeterli olmaz. İşin fiili boyutunu da yani çalışıp para tasarruf etmemiz lazım. Mesela bunu bir öğrenci üzerinden e, örneklendirirsek daha iyi olur. Mesela sizi düşünelim Gerçi siz üniversitede okuyorsunuz ama e, Delim ki doktora sınavına girmek istiyorsunuz Efendim işte Gecelere kalkıp seher vaktinde e, Hacet namazı kılarak Ya Rabbi e, ben şu Doktora sınavını kazanayım Deseniz de mesela doktora da ne Soruyorlar işte İngilizce'den Geçmeniz lazım İşte derim ki Arapçadan sınava gireceksiniz İngilizce Arapça hiç çalışmıyorsanız Sadece ile olmaz yani on arada çalışmanız lazım. Yani hem işin fiili boyutunu yapacağız, hem de sözlü boyutunu yapacağız. Ya canım ben fiili boyutunu yaptıktan sonra sözlüye ne, ne e, ihtiyaç gerekli, var? Diyemeyiz. Diyemiyoruz. Evet. Zaten sözlü yaptığımız zaman da ibadet oluyor. Biliyorsunuz. Dua ummukul ibadet ediyor peygamberimiz. Doğa ibadetin özdür esasıdır. Çünkü Rabbimiz dua edin diye Kur'an-ı Kerim'de emir diyor. Yani biz bu duayı hem sözlü hem fiili olarak yapmamız lazım. Böyle anlamamız lazım. Bazen bize diyorlar ki niye hürsten ülkeler, Batı Avrupa ülkeleri zengin de mesela İslam dünyası hep fakir. E adamlar çalışıyor gece gündüz. E çalışıyor, Allah onlara veriyor. Biz çalışınca bize niye vermesin? Demek ki e, fiili dua yaz yapıyor. Fiili dua evet ve essebil ve enleyselil insan ilemezsa insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Mesela ettulugu şatrul iman yani temizlik imanı yarısıdır. Şimdi bizim sokaklarımız caddelerimiz tez Tertemiz olması lazım değil mi? Şimdi oturup hepimiz camide el kaldık. Ya Rabbi bizim parklarımız, sokaklarımız, caddelerimiz tertemiz olsun. Olur mu tertemiz? Olmaz. E onu temizlememiz lazım. Çöp atmamamız lazım. Yani duayı hem böyle sözlü hem de istediğimiz şeyin sünnetullah dediğimiz tabiat kanunlarına uygun yapmamız lazım. Mesela ben hasta oldum. Ya Rabbi benim hastalığıma şifa ver. Peki dua etmek ilaç kullanmaya engel mi? Yani ilaç kullanmak için fiili duasıdır. Allah'tan şifayı Allah vereceği için Ya Rabbi bu ilacında bana şifayı var et. Benim hastalığıma şifayı ver diye sözü olarak da yaparız. Yani ikisini birlikte yapmak lazım.